Qad amen yu'tillaha wa rasulahu ve sellem wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin arkadaşlar sizlerle beraber şerhini burada sohbetlerimizde okumaya müdaresi etmeye devam ediyoruz. En son geçen hafta almış olduğumuz bab şuydu. Babun lübsül halqati, Babun mineşir ki lübsül halkati vel kayti ve nahvihime liref'il belâ'i ev def'i Neydi bu babın manası? Bu başlığın içerdiği ihtiva ettiği mana kim söyler bize? Halka, ip ve benzeri şeyleri takmanın şiddeten olduğu da Ama hangi gaye amaçla takmanın? Ne Halka, ip ve be be be benzeri şeyleri yapmak ne şey, yapmak için? Belayı bela ev ıı def'ihi. Belayı ne? Ne kaldırmak. Ne ne? Ne ne ve ne ol gelebilecek olan defa e belayı, musibeti Hı -hı. engellemek, önlemek gayesiyle halka ve ip ve buna benzeyen şeyler takmanın şirk olduğu, bunların şirkten olduğunu ifade eden bab olarak ne yapmıştık bu babı? Açıklamış, anlatmıştık. Bu babla ilgili nazarlık, muska, tılsım, ip, demir, pirinç, vesaire madeninden yapılmış halkalar, bilezikler takmanın hükmünü açıklamıştık. Bu ve buna benzeyen şeyleri bu buna ve benzeyen şeyleri takmak kimi zaman büyük şirk kimi zaman küçük şirk hükmünü almaktaydı. Ne zaman bu tür şeyleri takmak büyük şirk olur? Kim söyleyecek? Kadir? O takılan şeyin e, başlı başına Bizzat kendisinin belayı def ettiğine inandığı zaman. Evet. Bizzat belayı def ettiğine yahut gelecek belayı önlediğine yahut e, bir faydayı hasıl etmede bizzat kendisi buna sahiptir diye kişi inanırsa ne olmuş olur? Büyük şirkete düşmüş olur bu kişi. Ama şayet inanırsa ki ee, Allah'ın izniyle e, evet, e, Allah'ın izni olmadan Allah'ın izni olmadan Hiçbir şey olmaz. Fayda verme de, zarar verme de kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Allah elindedir. Ancak bu taktığım ip, halka ve benzeri şeyler beni koruyor. Bir sebeptir. Bir sebep yani Allah Tanrının beni bana göndereceği zararı ya da bana yani yazmış olduğu fayda için bir sebeptir. Bunlar sayesinde ben ne yapabilirim? Allah beni zarardan korur ya da Allah bana ne yapar? Bunlar sayesinde fayda verirdense, bu kişi takmış olduğu bu şeyinle birlikte hangi şeye düşmüş olur? Küçük şirke. Küçük şirke <gülüyor> düşmüş olur. Bir de ne ona inanıyorsa ne buna inanıyorsa yalnız bunlardan birisinin moda için takıyorsa yahut süs için takıyorsa burada da o kişi neye düşmüş olur? Harama düşmüş olur. Çünkü teşebbüh vardır, e, benzeme vardır. Yani mesela bir insan deriden üçgen bir şekilde muskar şeklinde yapılmış, bir kolye taksa, ve ki ben tevhidi öğrendim, biliyorum. Ne büyük şirk maksadıyla ne de küçük şirk maksadıyla bunu takıyorum. Benim amacım süs, ziynet dese, ne deriz ona? Senin bu fiilin, bu amelin haramdır. Çünkü sen aynı zamanda neye benzedin? Şirkin şirkin. Küçük şirki işleyen, ben işleyen Sen bu muskayı takarak, şu içinde bir şey olmasa dahi küçük şirki işleyenlere benzediğinden dolayı bu amelin ne oldu senin? Haram. Haram oldu. Ancak küçük şirk değil yahut büyük şirk evet. değil. Arkadaşlar bugünkü babımız babun mâca'efirruka ve temaim. Temîme nin çoğulu olan temaimin manası nedir? Nazarlık, muska, tılsın tarzı insanın boynuna, koluna yahut bine, bindiği bineye, yahut işte yani herhangi bir evine taktığı şeylere ne diyoruz biz? Temayim diyoruz. Er-ruka ise rukyenin çoğulu. Ruka, rukyenin çoğulu. Rukye nedir? Dua, okumak. Zikirler, ed'iye, dualar, bunların okunması. Bildiğiniz üzere rukyenin şirk olanı var, şirk olmayanı, izin verileni, mubah olanı var. Bu çok eski bir adet. Cahiliye dönemindeki Mekkeli müşriklerin de yapmış olduğu, okumuş olduğu tarzan bir şeydir. Yani onlar da cahiliye döneminde mesela gider Hristiyan papazlara, Hristiyanlara yahut farklı insanlara giderek kendilerini abarlarmış, hastalıktan dolayı veya herhangi bir şeyden dolayı okuturlarmış. O yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam daha önce açıklamış işaret etmiştik. Ne diyor? Sahabeler kendine, kendisine sorunca rukiye ile alakalı. Aleyhisselatü diyor ki bana rukiyelerinizi gösterin. Yani neyle rukiye yapıyorsunuz? Rukiye'niz nedir? La be ma lam tekun şirken. Aleyküm Şayet yapılan rukiyelerde şirk yoksa Aleyküm selam. Yapılan rukiyelerde, lafızlarda, dualarda, söylenen zikirlerde, dualarda şirk içeren bir lafız bir şey yoksa, ne diyor? Bunlarda bir beyiz Yok. yoktur. Ve biliyoruz ki nevi Aleyhisselatü Vesselam rukye yapmış ve kendisine rukye yapılmış. yapılmış. İşte müellif rahimahullah diyor ki yani temimetlerle ilgili, muskalarla, tılsımlarla, nazarlıklarla ve rukye yapmakla ilgili bak. Yani bu bakta bize neyi açıklayacak? Bunu açıklayacak. Daha önce söylemiştik, Şey Allah kitabın başında genel manada tevhidin faziletini, şirkin tehlikesini, şirkten endişe duymayı biz açıkladıktan sonra artık ne yaptı? Tevhidin ünitelerine girdi. Tek tek tevhidin konularını almaya başladı bize açıklamaya, şirkin neyin şirk olduğu, neyin şirk olmadığı konularını bize açıklamaya girdi, açıklamaya başladı. Dikkat ederseniz bir önceki bapta demişti ki babın yine Hemen hükmü verdi Müellif Rahim oğlu'na. Belayı def etmek ve gelecek olan musibeti belayı önlemek için ip yahut halka ve ona benzer şeyi takmanın şirk olduğu, şirkten olduğu bab diye hükmü peşinen verdi. Bir önceki bapta. Dikkat ederseniz bu bapta şirk lafzı geçmiyor. Şirk kelimesi geçmiyor. Niye? Çünkü şey. Bu bapta zikretli yani şeylerden kimileri var? Şirk. Kimileri var? Şirk değil, meşru. Yani muska mesela ne? Muska takmak, tılsım takmak, nazarlık takmak şirk. Ancak rukiye ya yapmak şirk de olabilir, şirk olmaya da bilir. İçindeki içerdiği lafızlara bilahat. Bu yüzden ne yapmadı? Babun bile şirk. Veya bile şirki er-ruka ve temain. Demedi. Rukiye yapmak ve muska takmak şirktir. Şirktendir demedi. Niye? Çünkü rukyenin neyi de var? Meşru olanı, Meşru olanı var. da var. <gülüyor> ve aynı şekilde bu hafta zikredeceğiz. Temimelerle alakalı yani Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı kağıtların sarılarak böyle çocuklara asılmasıyla ilgili selaf arasında ne var? İhtiraf var. Bu ihtiraktan dolayı da müellik burada ne yapmadı? Dikkat edin hükmü hemen peşinden vermedi. Yani bu menheç bu yöntem Buhari'nin de izlediği bir yöntem. Buhari'nin başlıklarına baktığınız zaman kitabında kimi zaman konuyla ilgili delil açıksa, nas varsa, sarihse zahir ne yaptı? Ne yapıyor Buhari? Hükmü apaçık peşinden hemen başlığa koyuyor. Ancak hüküm ihtilaflı bir hükümse, sebep arasında ihtilaf olan bir hükümse, naslar sarih değilse Bakıyorsunuz ki başlık biraz daha ne yapıyor? Yumuşuyor. Hüküm vermiyor başlıkta. Şimdi müellik burada rahimahullah bize bir hadis zikrediyor. İlk hadis bu hadis. Ondan sonra diğer hadisleri de peşinden zikrediyor. Ve bu Bukhari'nin ve Müslimin rivayet etmiş olduğu burada sahih dediği daha önceden söylemiştik. Yani burada bakılır. Hadisin hükmü de sahih olabilir. Buhari Müslüm'de değildir belki. Ya Yahut Buhari'de Müslüm'dedir. Yahut tek başına Buhari'dedir. Bu hadis Buhari'nin ve Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu hadislerden bir hadis. An Ebu Beşir el-Ensari radiyallahu anhu ennehu kâlema'a rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Bu Ebu Beşir el-Ensari Peygamber aleyhissalatü vesselamla bir sefere çıkmıştı. Onunla beraber bir sefere iştirak etmişti. Bu seferin hangi sefer olduğunu biz ne yapmıyoruz bilmiyoruz. Hani daha önceki derslerde vardı mesela. Racunun, imratun, bir adam geldi, bir kadın geldi gibi hadislerde kapalı olan, gizli olan ifadeler var. Biz bu ifadelere ne diyoruz? Hadis ilminde bu lafızlara ne diyoruz? Mubhem. Mubhem diyoruz. Mubhem. Ne demek mubhem? Yani bilinmeyen, gizli. Burada da Aleyhisselatü Vesselam'ın tebük mu, hay, hayber mi veya başka Mekke'ye gittiği sefer mi, ne seferi olduğunu ne yapmıyoruz, bilmiyoruz. Genelde bu hem lafızların, gizli olan lafızların peşine düşen, bununla tanınmış bir alim var. Kim o? i̇bn Hacer el-Askalani. Bu alim, Fethül Bahri'de bakın, hadislerin lafızında geçen, Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi, bir kadın geldi gibi bu tür e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bir yolculukta iken gibi ifadeleri mübhem ifadeleri hemen ne yapar İbn-i Hacer? Diğer hadis kitaplarına, kaynaklara dönerek araştırır, araştırır, okuyucunun gözünün önüne koyar. Ancak bu seferle alakalı, bu seyahatle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yolculuğuyla alakalı i̇bn Hacer diyor ki, <gülüyor> lem akif ala ta'yinihi ben bu seyahatin bu yolculuğu hangi yolculuk olduğu konusunda bir şeye yapmadım, rastlamadım. Bulamadım diyor yani. Diyor ki sahabe, فَاَرْسَلَ رَسُولًا Aleyhisselatü Vesselam bir elçi gönderiyor. Birisini gönderiyor, bir vazife yükleyerek, bir görev, sorumluluk ona vererek bir elçisini gönderiyor ve ona şu mesajı iletmesini söylüyor. Nedir o? En la yibqayenne fî rakabeti baîrin qilâdetun Develerin boynunda bir kolye dahi bırakmayın. Bir kolye dahi kalmasın. Sökülsün. Min wether. <gülüyor> Bu kolye neden yapılmış? <gülüyor> Nedir veter. Nedir wether arkadaşlar? Wether ok atmak için kullanılan yaylarda bulunan ney? Tel. K tel. Yani onun adı teli tutan yeri kastediyor. Tel. Bu yani. telin kendisi. Hı. Yani yay ok atarken o yayın oku germesi için ortada olan ne var bir? Yay var. Tel var. O tel ne yapıyor? O oku çekiyor. Genelde cahiliye arapları Hayvanlarının develerini korumak için, göz değmesinden, nazardan korumak için boyunlarına bu veterden, bu telden ne yaparlarmış? Kolye yaparlarmış. yerdanlık yaparlarmış. Kolye asarlarmış ki hayvana nazar değmesin. İşte Aleyhisselatü mesela göndermiş olduğu elçiye diyor ki, yani bırakın düşünün arkadaşlar insanların taktığı muskaları, nazar boncuklarını evlerin üstüne taktıkları at nallarını buğday tanelerini hayvanların boynuna bu amaçla takılan kolyelerin dahi çıkarılmasını bunların sökülmesini emretmesi için insanlara seslenmesi için birine gönderiyor <gülüyor> elçi gönderiyor <gülüyor> min ki rivayette <gülüyor> yani ravi rivayet eden şahıs şüphe ediyor yani Aleyhisselatü Vesselam ve terden o telden yapılan Yay mı dedi Yoksa Pardon yaydan yapılan kolye mi dedi Yoksa kolye Herhangi bir kolye mi dedi konusunda Ravine yapıyor Fark etmez ister o olsun ister bu olsun Hüküm aynıdır Aleyhisselatü Vesselam'ın Burada o yaydan o telden yapılan O telden yapılan e, Kolyeyi söylemesi Zikretmesi hükmün onunla Sınırlı olmasını ne yapmaz gerektirmez. O gün için insanların adetinde bu vardır. Bugün için insanlar ona ne haber mesela? Başka bir şey. Zincir takar, nohut bağlar, kuru fasulye bağlar, herhangi bir şey kadar. Önemli olan buradakini insanların taktığı gaye, hedef. İşte insanlar ne varlar döneminde? Hayvanlarını, bineklerini korumak için, pazardan korumak için bu fiile Aleykümselamun aleyküm ve Başvururlarmış. Buna diyorlar ki yani neden hayvanın boynuna takılan kolyeyi o yayın telinden yaparlarmış? Diyor ki genelde insanlar savaşçılar ne yaparlar? Kendilerini savaşta korurken bundan müdafaa eder, savunurlar. Paylar Çeker böyle. Düşmanına ondan saldırır. Kendini sakındırır. Kendini korur o düşmanına karşı. İşte diyorlar bu da bir vesiledir. Nasıl savaşçı kendini bundan korumaya çalışıyor. Düşmanına saldırıyor. Müdafaa ediyor, savunuyor. Bu da neyin vesilesidir? Hayvanın göz değinmesini korumaya bir vesiledir diyerek ne yapmışlar? İnsanlar hayvanlara bunu takmışlar. Bugün ise günümüzde insanlar arabalarına takmaktalar. farklı şeyler. Bu amaçla takmaktalar. Ona da değineceğiz. Nedir bunun hükmü? Yani bir insan hayvanına bir kolye takarak, bir şey bağlayarak onun nazardan koruyacağına inanıyorsa, buna itikat ederek hayvanına taktıysa bunun hükmü nedir arkadaşlar? Niyetine Kişinin niyetine, niyetine bağlıdır. Evet, şirktir. Büyük şirk de olabilir. Küçük şirk de, de, de olabilir. Kişinin şeyine bağlı yani niyetine bağlı. Veyahut hayvanı mesela zincir bağlar. Yani normal takılan zincir bile takan kişinin niyetine göre değişir. Hayvanı duvara bağlamak için bağladıysa bu mubahaya. Şey bu bunda bir şey yok. Ama diyorsa ki bu zincir bu halka yuvarlaktır işte. Benim hayvanımı nazardan korur. Hayvan pazarındaki en güzel hayvan bu. Derse bizati bu, bu zincirin korunduğuna inanırsa Büyük şükür düşmüş olur. Derse ki zarar ve fayda Allah'ın elindedir. Bu hayvanımı bir sebeptir, vesiledir, araştır derse o zaman şükür olmuş olur. Ve an İbn-i Mesudin radıyallahu anhu kal, İbn-i Mesud radıyallahu anhu dedi ki, Semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini şöyle buyurduğunu işittim. Ne diyor aleyhissalatu vesselam? İnner ruka Rukye, rukyeler Vettevâime, tılsınlar, nazarlıklar. Vettevâle, şirk. Tivele, nedir tivele? Kadının kocasına sevimli gözükmesi için, yahut kocanın hanımına, karısına sevimli gözükmesi için yapılan <gülüyor> Bu bugün hala var mı arkadaşlar? Hala var. Aradan 1400 sene geçmiş. Nebih aleyhisselatü, 1400 sene geçmiş. Daha ben geçen bayramda. Birisinden duydum bunu. Ya biz dedi falanca Trakya'da meşhur bir köy var. Falanca köye gittik arkadaşımla dedi. Dedim hayırdır niye gittiniz o köye? O köy meşhurdur. Sihirbazlar, büyücüler vardır. Dedi ya işte arkadaş dedi, kocası hanımından ayrılacaktı. İşte ayrıldılar da zaten şu anda dedi. Onu ona sevdirmesi için bağlaması için gittik dedi. Dedim ya bu şirktir. Tövbe edin günaha girmişsiniz. Tabi insanlar bilmiyor. Yani bu hala var. İnsanlar bunu hala yapıyorlar, uyguluyorlar. Bu hadise dikkat ederseniz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi diyor ki rükyeler okumak şirk. Tabi buradaki umum ifadesi mahsus bir ifade, sınırlandırılmış bir ifade değil mi? Çünkü biz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden, kavillerinden ve fiillerinden biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam rükye yapmış, kendisine yaptırmış, Rukiye yapanları ne yapmış? Tasvip etmiş, ikrar etmiş, onları onaylamış. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şirktir dediği rukiye hangi rukiye? İçinde şirk nafızları olan cahiliye rukyesi. Bugün hala bu rukiye ne yapılmakta? Yapılmakta. Var tanıyorum. Bir arkadaşım yine bana anlattı. Tanıdığım bir arkadaşım. Çocukta sedef hastalığı var. Deri hastalığı. Hatta burada böyle, Zeytinburnu'nda bir vatandaştan tanınmış bu sedef hastalığını okuma okumakla, rukiye yapmakla yani. Tabi insanlar buna rukiye demiyor, bilmiyorlar bu terimi, ıslahını. Geliyor Mehmet bu okuyan kişiye, bu kişi karıştırıyor bir şeyler. Türkçe söylüyor, Zazaca söylüyor, Türkçe okuyor, bir şeyler yapıyor, diğerlere sesleniyor, bir şeyler yapıyor filan. Yani anlaşılama ki, ki zaten açıklayacağız, Rukiye ne zaman meşru olur? Hangi rukiye meşrudur? Şeridir? Caizdir? Hangisi değildir? Alimler bunu zikretmişler. İmam Suyuti, üç şart bulunursa şayet bu rukiye de ittifak ile, icma ile diyor. O rukiye nedir? Sahiftir, caizdir yani. Diyorlar ki bir, Allah'ın isim sıfatlarıyla olacak. Kur'an-ı Kerimle olacak. Ve bir Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde varit olan dualarla olacak. Aleyhisselatü Vesselam'ın üstün rukiye duası var okudu. Ağrı bil baş, Rabbinas ağrı bil baş. İşte anta şafi, şefan, lauğadır sıkmak. La şafi illa şefan, lauğadır sıkmak. Mesela bu ruki'dir. Ey insanların Rabbi, bu besimi, bu marazımı, bu hastalığımı benden gider. İşte anta şafi, sen şafi şifa şefaver sensin, sen La şifa illa şifa, o Gibi nebi Aleyhisselamdan olmuş, dualarla ne Rokya yapılıyor. Yani okunur. Birincisi bu. İkincisi İkincisi şey, İsim ispat isim. Isim, Bunlar birinci şeydir. Zikrediyoruz. Bunların hepsini Allah'ın isim sıfatlarıyla Ayetlerle Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünneti. Sünnetiyle. İkincisi Diyor ki alimler anlaşılır Dille yapılacak olması lazım Doğan'ın. Yani adam sana diyor ki ben Gel ben sana İspanyolca Kürtçe, Zazaca Japonca, Hollandaca bir şey yapacak. Hiç anlamadığım bir dil, bilmiyorsun ne diyecek acaba. Değil mi? Anlaşılır bir dilde olacak. Ya bugün insanlar muskalara da bakın. <gülüyor> Anlaşılmayan şeyler yazıyorlar. Bizlerin anlamadığı şeyler. Ama o anlamadığımız şeylerin hepsi bir, bir şeyin sembolü, bir şeyin ifadesi. Rakamları ters yazıyor, harfleri soldan sağa yazıyor, bir şeyler yapıyor ki ona o hizmeti verecek. Cinle ne yapmış olsun o? itaat etmiş olsun cinlerden yardım almış olsun bu amaçla yapıyor. Yani anlaşılır bir dille olacak. Hatta alimler diyor ki şey bulursam İbnü Taymiye diyor bunu aynı zamanda yani doğa diyor Arapça olur. Ancak diyor güç yetiremeyen kudreti olmayan insanlardan alabilir. Cinlerin dilinde doğa eder. Ancak hani dilce Kur'an'dan olacak. Allah'ın sıfatlarıyla olacak. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ee, sünnetinden olacak. Bunun dışında diyor anlaşılır bir dil olacak. Yani mesela bazen alimlerden bir tanesizlikle diyor, diyor ki Filipinli birisi geldi bana dedi ki diyor sordu ki abimi ya da kardeşimi cin çarptı yani cin girdi ona okuyoruz okuyoruz okuyoruz cin diyor ki onun diliyle sizin okuduklarınızdan ben bir şey anlamıyorum. Tabi buna da güven olmaz yani. Belki anlıyor onları susturmak için. Yok. Önemli olan Kur'an-ı olacak. Arapça olacak. Yahut diyelim ki adama hitap ediyorsun. Bilinen anlaşılır manada olacak. Allah'tan kork mesela. İçine hitap, muhat, hitap ediyorsun. Çık dışarı. Allah'tan kork. Allah'ım sen bunun aslanına şifa ver gibi anlaşılır. Makul olan bilinen şeyler söyleyeceksin. Bunu okurken yani. Üçüncüsü de arkadaşlar üçüncüsü de yapan kişi ve yapılan kişi her şeyin şifanın Allah'tan olduğunu inanacak. Yani kalbini neye teveccüh etmeyecek, neye yönlendirmeyecek? Hı, okuyana okuyana şey. yahut okulan o doğaya, o zikre, o söze ne yapmayacak? Yönlendirmeyecek. Eğer bu üç şart varsa Rukiye caizdir, şarkı iyidir. Çekalbani diyor, anlatıyor. Bir gün diyor, hanımım diyor Rukiye ya yapmak istedi, Rukiye ya yapmamı istedi diyor benden. Böyle bir şey yaptı diyor. Başım ağabey dedi. Ben Rukiye ya yaptım. Ondan sonra Baktım ki diyor yani bana doğru teveccüh var. Sanki ben okudum da benden dolayı benim okumam nefesim kuvvetli geldi gibi. Anlatıyor bu mahalde bu manalara gelen ifadelerle. Bugün de öyle değil mi? Yani biliyorsun ya senin nefesin güçlüyür, kuvvetlidir. Bir oku. Ha bu o zaman doğruydu arkadaşlar. Yani senin benim benim okumamızla alakalı olarak değil, okunan sözün, Allah'ın kelamının, Allah'ın isimlerinin tesiri vardır. Ondan dolayı bu üç şart olduğu zaman meşrudur, ruke yapılır. Bunun dışında dediğimiz gibi böyle sanki latince konuşulmuş gibi farklı şekilde kelimeleri tekrarlayarak rakamlar, numaralar, sayılar söyleyerek yaranın, berenin üzerine bizim anlayamadığımız böyle kalemle işaretler çizerek, yuvarlaklar yaparak bu tarz yapılan şeyler hiçbir caiz değildir. Bunlardan sakınılmalı, uzak durulmalı. Diğer hadiste zikretmen şey ne? Temayim. Neydi temayim arkadaşlar? Boyuna takılan, kola takılan muskalar, tılsımlar, nazarlıklar. Bu tarz şeyler. Hani geçen haftaki dersimizde ne yapmıştık? Söylemiştik. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini ne yapmıştık? E, zikretmiştik. Aleyhisselatü Vesselam kim bir muska takarsa ne yapmıştır diyor. Fakat eşraf şirke düşmüştür. Tılsım takarsa, nazarlık takarsa. Yine aleyhisselatü vesselam diyor. Men taallagate leh. Kim bir nazarlık tılsım muska takarsa Allah onun işini ne yapmaz? Tamama erdirmez. Dikkat ederseniz Arapça bilen arkadaşlar buna intibah etmiştir hadislerde men allaka tenimeten demiyor. Kim muska takarsa demiyor. Teallaka kelimesi Arapçada allaka kelimesinden farklıdır. Allaka direkt asmaktır. Yani alırsın elbiseni askıya direkt asarsın. Teallaka asmakla birlikte kalbini de ne yaparsın ona? Bağlarsın. Yani kalbinden bir teveccühle, bir yönelmeyle bir bağlanmayla ne yaparsın ona? Asılırsın. Bağlanırsın. Tutunursun. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Men teallaka temimeten fe la etemme Allah'u leh. Allah'ın onun işini tamama <Gülüyor> elde edilmesin. Gelecek bu bafta. Kim bir şey takarsa o taktığı şeye o kişi ne yapılır diyor? Bırakılır. Yani düşünebiliyor musunuz? Yeryüzü, gökyüzü, semavat, dünyadaki her şey Allah'ın iziyle ayakta durmaktadır. Kulların hepsi kulların tümü Allah'a tevekkül etmelidir. Onun korumasıyla onun hıfzıyla korunur. Ama düşün bir geri zekalı adam koluna bir ip takıyor, boynuna bir muska takıyor veya farklı farklı şeyler veya atmalı takıyor. Düşünebiliyor musun? Allah'ın hıfzından, korumasından Allah'ın inayetinden bu adam çıkıyor. Ne bırakılıyor onun işi? Atmalı o tatlığı O da camdan yapılmış mavi nazar boncuğuna. Ne kadar büyük bir hüsran, ne kadar büyük bir kayıt değil mi arkadaşlar? Yani seni Allah'ın koruması var, hıfzı var. Hani i̇bn hadisinde diyor ya, yeryüzündeki bütün insanlar sana zarar vermek için toplansa, Allah için sana hiçbir şeyi vermezler. Tüm dünya toplansa, yeryüzü toplansa, Allah'ın koruması olduğu sürece seni kimse ne yapamaz? Kılını dokunamaz senin. Ama düşün adam <gülüyor> takmış arabasına bir muska Allah'ın korumasından çıkarak neye bırakılmış, neye terk edilmiş bu adam? O muskaya. O nazar boncuğu. Ve bugün ne kadar çok yaygın. Bu nazar boncukları. Bugün gördüm adam oraya koskoca bina yapmış. Travmayla geçerken gördüm. İstanbul Üniversitesi'nin karşısında Kent Otel var. Onun yanında böyle kocaman model. Teknolojinin tüm e, şeylerinden destek alınmış, kullanılmış. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Tamam mı? Bir de bakıyorsun ki binanın ortasında ne? Nazar boncuğu. Bu. bu çağda hani bazıları diyor ya, ya bu çağda da böyle şey olur mu bu kadar gericilik değil mi? Yani i̇nsanın içinden öyle, de, yani öyle demesi geliyor. ya, Bu çağda da bu kadar teknolojiden sonra tamam Bırak Allah'a yani insan belki bunu yapan Allah'a tevekkül etmiyor olabilir. Mümin olmayabilir, iman eden bir insan olmayabilir de sen ne öğrendin İnandığın şey ne? Veya evlerin kapılarına bugün görüyoruz. Ev alıyor adam, mazar boncuğu takılıyor. Bunların hepsi dediğimiz gibi nedir? Şirktir. Aleyhisselatü vesselamın dediği gibi. İnler ruka ve temayime muskalar rukieler şar'i olmayan şeyler kutdivele kadının kocasına, kocasının kadına sevdirilmek için yapılan sihir hepsi nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Şirktir. Dikkat ederseniz tılsımlar, muskalar ifadesi geniş bir ifade. Az sonra gelecek bu ifade geniş bir ifade olduğu için kapsamlı bir ifade olduğu için velev ki takan kişi muskayı dese ki bunun içinde Kur'an yazıyor. Velev ki takan kişi çocuğuna takan kişi dese ki ben hocaya Kur'an yazdırdım, ayetel kürsüyi yazdırdım başka bir şey yok bunda desem bile Diyor ki alimler bu dahi ne değildir? Cahiz değildir. Hatta diyorlar ki haramdır. Hatta diyorlar ki bidattır. Bu şekilde böyle özel sandıklara koymak, şey yapmak. Evet Seleften bu konuda ne yapılmış? İhtilaf zikredilmiş. Abdurrahman İbni Avf ve Ayşe radıyallahu anha'nın bu konuda çocuklara nazaran korunmaları için çocuklara yani Kur'an ayetlerinin takılabileceğini, yazılıp takılabileceğini cahit gördüğü ne var? Rivayeti var. Çünkü Allah Teala ne diyor? وَنُمَزِّلُ Kur'an Biz Kur'an'dan indiriyoruz. وَاُوَ rahmetun وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'ı Kur ne olarak indiriyoruz müminlere? Bir rahmet ve şifa olarak. Onun için bazıları diyor ki yani Kur'an şifa ise ondan her türlü bu şekilde şifa olmak adına ne yapılabilir? İstifade edilebilir. Ayet-i yaz Çocuğa kol, kol Şifa olur Gibi bir ne var? Görüş var. Ancak kaide Kural şudur Şayet selef bir konuda ihtilaf Ettiyse Seleften bir konuda farklı rivayetler varsa nere döneriz arkadaşlar bu konuda? Asla döneriz. Asıl ne? Bu konudaki asıl ne? Şimdi okuduğumuz hadis ne diyor Aleyhisselatü Vesselam şu an Abdullah Üniversitesi'nin hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle işitirken şöyle buyururken işittim. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Temimeler, temaim, rukiye ve tılsımlar nedir? Çiriktir. Biz ne yapıyoruz? Bu asla dönüyoruz diyor alimler. Ve bu Kur'an yazma, Kur'an yazılarak da yapılan temimeleri, tılsımları veya işte muskaları caiz görmeyen sahabeden birçok insan var. Seleften birçok insan var. Bunların başında kim geliyor? Hı -hı. Abdullah İbni Mesud geliyor. Hı -hı. Ve Abdullah İbni Mesud'un bütün öğrencileri ondan ilim almış bütün öğrencileri Kur'an'la yazılan o kanıtları, o muskaları ne yapmıyorlar? Caiz görmüyorlar. Buna cevaz vermiyorlar. Hı -hı. Alimler diyorlar ki Doğru olan da budur. Zira bizler desek ki mesela insanlara Kur'an yazılan muskalar takılabilir diye bir izin versek. Siz şimdi bu çağda düşünün, günümüzde düşünün. İki tane adam geliyor bize karşımızdan. İkisinde de üçgen şeklinde muska var. Biz onların hangisinin içinde Kur'an'ın yazıldığını hangisinin içinde Kur'an'ın yazılmadığı, şir şirki lafızların bulunduğu muska olduğunu ayırabiliriz. Ayırabilir miyiz? Böyle şey var mı? Ayıramayız. İkinci olarak insan, yani bunu takan insanlar ne yapabilir hemen? Senin şiddetle bir şekilde inkar ettiğini, konuyla ilgili hadisleri söylediğini görünce sana ne der hemen? Ya benim muskamda ne yok? Kur'an Kur işte var, Kur'an dışında şey. işte bir şey yok. Velev ki içinde ne yazdığını bilmese bile. Başka bir mahzuru bunun Takan adam bugün cehalet öyle yaygınlaşmış ki bugün takan insanlar bunu <gülüyor> bu şekilde takan insanlar çoğu başına bir musibet gelecek o anda kurtulduysa o musibet ondan kaldırıldıysa evet diyor ki bu boynundaki şey hemen onu yaptı <gülüyor> korudu kurtardı. İşte trafik kazası geçiriyor bakıyor ki hayatta kalmış ya diyor muska olmasaydı. Bu ayetel kürsü olmasaydı, bu olmasaydı ben ne yapardım? Hı hı. Öldüm. Hatta kalbi öyle bir yöre ki ona, zannediyor ki o ayetel kürsü onu ne yaptı? Kurtardı. İşte bu vecehlerden dolayı alimler diyor ki buna cevaz verilmez. Selefin yine çoğunun görüşü olan, bunları takmanın doğru olmadığı görüşü tercih edilen görüştür. Ve ki Kur'an yazılı olmuş olsa bile muskalarda. Bunlara cevaz verilmez. Bunlara izin verilmez. Çünkü iknaf edilmiş bir konu. Kaide Kur'an nedir? Neye döneriz biz bu konuda? Asla, Asla döneriz. Aslında diyor burada hadis? Şey, Bunlar şehrin. Şey. Şey. Sonra müellif rahimahullah bizlere hadislerde geçen ifadeleri açıklayarak şöyle diyor. Evet. oku Kadir. Et temayim Rukye geçiyor bende. Tamam Rukye ben de... olsun evet. Rukye, rahatsızlığı bulunan kimsenin bazı şeyler okumak suretiyle tedavisinin sağlanmasına denilmektedir. Hadi bir paragraf önce de geçelim. Hı. Temayim. Evet. evet. Tamam ona döneriz. Evet. Baştan oku Temayimden oku evet. Temayim. Hı. Nazar değmesine karşı çocukların üzerine takılan muskaya denir. Hı. Asılan bu muska Kur'an ayetlerinden oluşuyorsa Selef'ten bazıları tarafından ruhsat tanınmaktadır. Evet, dediğimiz gibi Aişe radıyallahu anh'dan Abdullah ibn Amr ibn Elaf. Abdullah ibn Amr. Evet. Selef'ten bazıları ise bu türden olsa dahi yasak kapsamında bulunduğu görüşündedirler. Evet, diğerlerde kim dedik? Mesut. Abdullah ibn Mesud. İbn Abbas diyor ki, e, alimler Huzeyfe radıyallahu sözü de, anh'ın sözü, sözü de budur. Evet. Ukba bin Amir ve sabenin birçok diğerleri. Evet. İbn Mesud radıyallahu anh da yasak olduğunu söyleyen bu alimlerden biridir. Evet. Rukye. rahatsızlığı bulunan kimsenin bazı şeyler okumak suretiyle tedavisinin sağlanmasına denilmektedir. Bir diğer ismi de azaimdir. Evet. Yani o zaman o dönemde insanlar buna azaim diyor. Şehirin yaşadığı dönemde o bölgede yaşayan insanlar azaim diyormuş. Evet. Mevcut deliller şirk içerikli olmayan rukyunun bu genel hükm'e dahil olmadığını göstermektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazar ve zehirlenme karşısında rukye yapılmasına usta demiştir. Zehirlenmeden, zehirli bir hayvanın ısırmasından ve nazar değmesinden. Hadiste ne diyordu? Rukye ancak ne de vardır. Allet yani hayvan, zeyl hayvan sokmasından ve göz zeymesinden nazardan vardır. Biz bu hadisi açıklarken ne dedik? Rukkünin bunda sınırlı olmadığını söyledik. Değil mi? Peki bu hadisi nasıl anladık? E, Aleyhissalatullah min. Yani faydası olan. Yani rukkünin, rukkünin okunduğunda yapıldığında en çok fayda sağlandığı alanlar hangileridir? Bu ikisidir. Yoksa rukkün bu ikisinin dışında yapılmaz. Değil. Şey değil. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bizatihi biliyoruz kavilleriyle, fiilleriyle Rukye ne yapılmış? Evet. Bu iki yıl içinde de yapılmış. Evet. evet. Tivele, kadını kocasına erkeğin de karısına sevdireceği düşüncesiyle yapılan büyü türüne denilmektedir. Evet. Abdullah bin Ukaym'den. Tamam. Evet. Abdullah bin Ukaym merfu merfou olarak yaratıldığına göre diyor ki men şey şey'en kim bir şey takar ve kalbiyle ona bağlanırsa demek. Taallaka fi'nin. Yani, Allaka kelimesi daha mücerret asma elbiseyi askı asma ve taallaka bir şeye bağlanma. Hem asıyorsun hem de ona bağlanıyorsun. Kim işte böyle bir şey yaparsa diyor aleyhissalatü vesselam ne yapılır? O kimse buna terk edilir. Ona bırakılır. Yani düşün, senin bunu takan kimsenin bırakıldığı, korunması altına bırakıldığı şeyine ne? Atmalı. Nazar boncuğu, muska gibi vesaire şeyler. Yani hiçbir Mümkün mü? Allah'ın yani, yani akledebiliyor musunuz? Bir insan Allah'ın korunmasını, Allah'ın hıfzını, riayetini gözetmesini bıraksın da ondan çıksın da neye yenersin? Bu aptallığa yenersin. Ama hadis bunu söylüyor. Bu yüzden insanlar bunun farkında değiller. Bunun tehlikesinin e, farkında değiller. Bunu idrak edememek edememişler edemediklerinden dolayı da birçok insana bakıyorsunuz ki ne var ki diyor yani bunlar bunları aşalım artık evet ve ahmed an huveyfi' kale li resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem imam ahmed rahimahullah huveyfi' Ben rivayetle Ali vesselam diyor ki Ya Rıvayf la al hayatı setatulu bike. diyorum ki yani hayat ne olacak? Senin için uzun olacak. Umuyorum ki hayat senin için ne olacak? Uzun sürecek. Yani ne demek bu? Çok, Çok yaşayacaksın. Ya Rıvayf. Uzun yaşayacaksın diyor ki diyor ki alimler gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi bu sahabe ne yapmıştır? Bunu yaşamıştır. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Fa akbirin nas? İnsanlara haber ver. Ben yani çok yaşayacaksın. <gülüyor> Ola ki öyle bir döneme gelecek, gelirsin ki, geleceksin ki belki de senden başka bunun hükmünü bilen olmayacak. O zaman işte bunu ne yap? İnsanlara Anlat. Şimdi bu hadis duyan herkes için de bu geçerli. Sadece bu hadis âlimler diyor ki, bu sahabeyle alakalı değil. Gittin köyüne, gittin mümleketine bu hadisi duymuş olarak, bu hadisi öğrenmiş olarak, bu hükümleri idrak edip bilmiş olarak. Ve biliyorsun ki senden başka bunu bilen yok. Artık burada onu anlatma senin üzerine ney? Fars. fars ay. Yani şuraya diyemezsin. Peygamber Rufiyah'ı söylemiş. <gülüyor> tamam mı? O söylemişler adam Anlatmış ki bize ulaşmış hadis. <gülüyor> Bu vazife artık bizden kalkmış. Şimdi köyde <gülüyor> boşuna kavga etmeyelim. <gülüyor> diyerek işin içinden sıyrılmak yok. Taksiye bindin. Adamı gördün. Nazar boncuğu takmış. Tamam mı? Adamı gördün. Sana soruyor ya. Hocam muska yazabilir misin? Bizim çocuk hasta. <gülüyor> Değil mi? Yani... Orda yok yazamam deyip geçme. Evet. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahabeye, Ah verin nas. İnsanlara haber ver. Enne men akade lihiyetehu Kim diyor? Sakallığını ne yaparsa, bağlarsın. Bağlarsa. İçilen Araplarda cahiliyede bu adetmiş. Ya şu iki sebepten dolayı bağlarlarmış. Öyle diyor alimler. Ya savaşa giderken kendilerinin azamet sahibi, büyüklük sahibi olduklarının ve normal güncel hayata hayatta elit tabakaların olduklarını anlatmak için böyle bir adet varmış. sakallarını avarlarmış. Böyle bağlanlarmış. Ne kadar garip değil mi? Yani bunu söylüyoruz tuhaf geliyor mu size? Ya diyorsun böyle de akılsızlık akılsız olur mu? Belki de dünya hayatı devam edip kıyamet kopmasa bundan bin sene sonra insanlar diyecek ki 2000'li yıllarda başörtülü kadınlar kafalarının başörtülerini şöyle yukarı kaldırırlarmış. <gülüyor> şey olsun diye. Yani. Moda olsun. Öncel yani olsun diye. O da çok komik gelecek belki insanlar. Ama şu anda insanlar ne yapıyor? Böyle taklit bir şeyler var ya. Yani bir örnek olması adına söylüyorum. Koyularlar kocam aslında. İşte insanlar ne yaparlarmış cahiliye döneminde? Sakallarını bağlarlarmış erit evet, tabakadan olduklarını ifade edip anlatmak için. Kimi insanla, yani Bu bir görüş. Diğer bir görüşe göre insanlar sakallarını şundan dolayı bağlarlarmış. Nazar değmesin. Yani güzelliğini, suretini, tipini çirkinleştirerek ne yaparlarmış? Sakallarını böyle bağlarlarmış, düğüm atarlarmış ki nazar değecekse ona nazar değmesin. İşte kim diyor sakalını düğümlerse, bağlarsa bu şekilde bağlarsa yani. ''Ev takallede veteran'' Yahut bir veter kolye takarsa, neydi veter? Yani, yani o yayın teli. Yani. teli. Ya yayın telinden yapılmış, kullandıkça eskilmiş, ondan sonra onu çıkartıp ondan bir ne yaparsa kolye yaparsa, kolye takarsa. Yani bu, orada kolye ise o şekilde insanlar bunu bu şekilde takıyorsa, bugün ne var? İnsanlar başka şeylerde yapabiliyor. Bu amaçla korunma amacıyla, nazardan korunma amacıyla. Evstanja biraci'i dabbe. Ya bir hayvanın dışkısıyla taharetlenirse veya azm, ya kemikle birisi taharetlenirse diyor Aleyhissalatu vesselam. Onlara haber ver bütün bunları yapanlara. Fe <gülüyor> Muhammeden Haber ver ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan beridir, ondan uzaktır. Şimdi, halimden gelecek o içeride. Şimdi, yani diyebilirsiniz ki, bu çağda da sakallı bağlayan insan var mı, ben bu iki gözümle gördüm. Hindistan'da böyle bir fırka var hatta, bir, bir cemaat, bir grup var, böyle sakallar hiç kesmiyor, uzuyor uzuyor, çok da yani uzamıyor. Onu böyle Sıkan. ne yapıyorlar, yok ben sihreden bahsetmiyorum, hacca gelen, namaz kılan, böyle Müslümanlardan diyorum yani. Bir cemaat, bir tarikat, bir hizip, bir grup, sakallarını ne yapıyorlar? Bağlıyorlar. Örgüleyenler var, bağlayanlar var, toka takanlar var, Lastiklen, yapanlar var. Yani aleyhissalatü vesselam bakın haber vermiş, o zaman da bunu yapan varmış, bugün de bunu yapan var. <gülüyor> Ebu takallede vataran, boynuna takan, pazardan korunmak için Olur. burada demiş ki şey demiş aleyhisselatü vesselam yayın teli demiş bugün insanlar daha farklı şeyler yapmakta takmakta vücudunda kurşun taşıyor mesela adam diyor ki bu işte askeriye giden adama veriyor kurşun mesela Peki, bu senin ne var? korur değil mi öyle denmiyor mu arkadaşlar yani o gün bakın nasıl benziyor birbirine o gün yay varmış ok varmış İnsanlar savaşta bunlarla kendini mudafa edermiş bugün ne var kurşun var. Takılıyor o boyna, boyuna. Ona özel bir ip de sarılıyor, örülüyor. Ve diyor ki bu seni artık Allah'ın izniyle ne yapar? Kimileri Allah'ın izniyle diyor. Kimileri direkt seni korur diyor. Ve bugün hayvan dışkısıyla hayvan tezeyiyle tezeyle taharetlerden temizleyen insanlar var. Var. Kemikle taharetlerden var mı? Var. Şaşıracaksınız. Bu da nereden çıktı hocam diye ama bunu bu işin peşine düşmüş. Bu işin e, gizli ve sırlı şeylerini insanların gözünün önüne seren bazı emri bil maruf nehyenil münker e, görevlileri var Suriye Arabistan'da. Böyle bir heyet var, böyle bir kuruluş var. Emri bil maruf <gülüyor> ve nehyenil münker kuruluşu. Onların bir birimi, bir ünitesi de var ki, büyücü ve sihirbazlarla ulaşıyorlar. Ve yapılan araştırmada, evlerine yapılan baskınlarda üzerlerinin aranmasında, taranmasında çoğunun üzerinden ne çıkıyor arkadaşlar? Elimizden şuradan buradan ne çıkıyor? Kemik. Kemik. Hayvan pisliği. Bunlarla ne yapıyor bunlar? Taharetleniyorlar. Temizleniyorlar. Neden? Ee, rivayetler var. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sanırım -san rivayet müsliminde e, kemik diyor kimin gıdasıdır kimin yemeğidir? Cin kardeşlerimiz. Cin kardeşlerimiz. Alimler diyor ki aynı zamanda hayvan dışkısı da insan bu şey, bizim alemin hayvanların dışkısı da kimin gıdasıdır diyor? Cinlerin hayvanlarının gıdasıdır. Bu şekilde diyor alimler. Sihirbaz büyücü insanlar ne yapıyorlar? O güzel yüzlü insanların böyle gittiği özellikle dinliyan insanları gördükleri zaman Allah her şey Allah'ın izniyle olur. Bizlerimizde bir şey yoktur diye böyle. Edebiyat yapan o büyücülerin, cin, cincilerin, sihirbazların çoğunda bu ne var? Bu amel, bu davranış var. Onlara bu şekilde itaat ederek, onlara bu şekilde hizmette bulunarak ve bunun ötesinde giderek, Kur'an-ı Kerim'i tuvalete atarak, Kur'an-ı Kerim'e kan sürerek, bu şeyleri yaparak ne yapıyorlar? İşte cinlerin kendilerine bazı haberleri tabi kayıptan değil, Karşıda gelen adamın sicilini mesela diyor ki ha, sen mi geldin? İlk defa görüyor belki onu ya diyor senin adın şu <gülüyor> belki de diyecek teze kimlik numaran şu <gülüyor> baba adın şu küçük numaran şu. <gülüyor> ha, Cinde haber veriyor ona ya bu kadar bunun arka planında ne yapıyor işte bu tarz şeyler yapıyor. İşte, Aleyesel Aslan diyor ki Rulay bunlara haber ver Muhammed sallallahu sellem bunlardan <gülüyor> beridir. <gülüyor> o sihir alakalı bölümde gelecek. Onun hükmü gelecek inşallah. Ona gidenin, onu yapanın hükmü. Alimler demişler ki, İmam ne diyor ki yani, onun amelinden beridir. Aleyhisselatü vesselamın bundan teberri etmesi, o insanın hemen müşrik olmasını, dinden çıkmış olmasını gerektirmez. Şeyhül İslam İbn-i Teymi diyor ki, mesela hadiste aleyhisselatü vesselam diyor ki, kim bize ne yaparsa, ne gash, aldatırsa bizden değildir. Yani bugün birisi birisini Allah'a hemen şey olur mu? İslam ümmetinden çıkmış olur mu? Olmaz. Burada da bu hadislerde de bu hadislerde zikirden şey kişinin niyetine göre değişir. Adam okusunu bizatiy kendisini kötülükten koruyacağı niyetiyle takıyorsa elbette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müslümanlar bundan beridir. Ama adam diyorsa ki Allah'ın izniyle bu korur. Mesela bu nedir? Küçük. bir şeydir. Evet. O an Said Cübeyr kal Said Cübeyr diyor ki ki bu biliyorsunuz tabiinden Said İbn-i Cübeyr kendisini haccasın öldürdüğü söyleniyor. Haccasın bu Said Cübeyr'i öldürdükten sonra da helah bulmadığı, pek hayatta fazla uzun süre yaşamadı, rahat yaşamadığı söyleniyor. Ne diyor Said İbn Cübeyr? Men kata'a temimeten Men kata temimeten Kim birisinden bir tılsım muska alırsa nazarlığı koparırsa <gülüyor> min insanin kâneke adli rakabe Ne gibidir diyor bu? Şöyle azat etmiş gibi olur. Niye böyle? Benim, tabi benim. evden, arabadan çünkü köle azad ettiğin zaman sen onu neyden azat ediyorsun kölelikten muskayı aldığın kişiden neye, onu neyden, neyden azat ediyorsun şirkten veya haramdan veya küçük şirkten büyük şirkten ve sen tam onu yaparken onu anlatacaksın yani adamın boynunda gördüğün muskayı asılıp çaz çekip böyle tamam, şey kardeşim demeyeceksin işte bakıyorsun Tabi'in ne diyor? Bu şekilde söylüyor. Tabi tabi'inin sözüne ne denir hadis-i bir yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nispet edilen sözlere diyoruz biz? Merfu. Tabi'ine pardon sahabeye nispet edilen sözlere ne diyoruz? Mevkuf. Mevkuf. Ta, Tabi'ine söylenilen nispet edilen hadislere? Maktû. Maktû hadis diyoruz. Maktû hadis diyoruz. Tabii almen Said i̇bn bu sözünü diyorlar ki, bu söz insanın kendi ile iştihadıyla, görüşüyle söyleyeceği bir söz değildir. Yani bunun merfu hükmünde söz ancak diyorlar bu muttasıl bitişik, senedi birbirine bitişmiş bir merfu değildir. Nedir bu? Merfu'un mürsel. Bir de mürsel ifadesi var. Nedir mürsel? Onu haftaya size soracağım. Mürsel arkadaşlar tabiinin direkt aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ettiği sözler. Yani Tabiinden birisi sahabeyi düşürerek peygamber buyurdu ki diyor mesela. Kopuk. Kopuk. Ama nerede kopukluk? Nerede? Hangi çağda kopukluk var? Tabiinden. Tabiinden sonraki dönemde. <gülüyor> Ta yukarı doğru. Yukarı doğru. Yani bir, bir tabiindese ki peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Said i̇bn Cübeyr Aradan... Dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Saydinizü Beybolu dedi. Bu hadise biz mürsel diyoruz. Neden? Çünkü bu tabiinin aradan düşürdüğü, aradan çıkardığı kişi kim? Sabe. de olabilir. Kim de olabilir? Tabiin de olabilir. Yani ondan dolayı zaten buna mürsel deniyor. Sahabe garanti de. Sabe garanti ama. Sahabe zaten yani biz bilsek ki arada düşürülen kişi sahabe hiç araştırmaya gerek yok. Direkt hadise sahih damgasını vur. Ama tabi'in diyorsa ki peygamberden duydum. Pardon. Diyorsa ki peygamber buyurdu ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam dedi ki biz biliyoruz ki bu adam Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmadı? Yetişmedi, duymadı, görmedi. Arada düşürdüğü sahabe de olabilir Mustafa. Tabi'in de olabilir. Eğer bu ihtimal olduğundan dolayı bu ihtimal göz önünde bulundurulduğundan dolayı bu hadise direkt sahih, buna sahih evet. diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü tabi'in dönemi de yaşayan bütün tabi'in ne değil? Sıka değil, güvenilir. Değil. değil. O dönemde fitne çıkmış, o dönemde yalanıza ortaya çıkmış. Onun için düşen kişinin kim olduğu bilinmediği için hadise ne deniyor? <gülüyor> Nursel. <gülüyor> bu hadise ne diyoruz şimdi? Merfu Mürsel Sayd-i Tabi. Söylediği söz iştahatla söylenmeyecek bir söz. Merfu ama kimden duyduğu belli olmadığı için sahabeyi mi düşürdü aradan tabi ne var? Onun için buna da ne diyoruz? Mürsel diyoruz. Bu çok geniş bir konu. Hadis evet. ilminde Mürsel konusu çok geniş bir konu. Yani hatta bu konu fık, fıkıhtaki ihtilafın meslekler evet. arasındaki görüşlerin altında yatan temel aktörlerden bir tanesi niye İmam Ahmed diyor ki ne de değildir. Huddet değil yani nürsel zayıftır. İmam Ebu Ali'fe İmam Malik diyor ki nürsellerdir. Huddedir. Şimdi İmam bir konuda, İmam bir konu var ki o konuda o konuda nürsel bir delil var, nürsel bir delil. İmam Ahmed diyor ki hayır. Namum delil olarak o, kabul etmiyor. Vallahi. İmam Ebu Hanif'e malik diyor ki bu nedir? Delildir. O başka bir şey söylüyor. Bu, sefer, bu başka bir şey. yani Görüşler ne olmuş oluyor? Ayrılmış Ayrı Ayrı oluyor. Yani ihtilafın doğru sebeplerinden bir sebep de bu sebeptir. Unutmayın bunu. Mürsel hadis. Soracağım hafzaya. Mürsel hadis nedir? Merfu Mürsel hadis mi? Mürsel ismiş. Mürsel bu. Adı Mürsel. Merfu mürsel. Mürsel. Mürsel. Mürsel. Mürsel. mürsel dedi, dedi Alme buna. Çünkü Said Cübeyd'in söylediği söz Tabiinin kendi görüşüyle söyleyebileceği bir söz değil. bir yani insan bugün oturup iştah edilir diyebilir mi? Kim bir nazar boncuğunu birisinden sökerse köle azat etmiş gibi olur. Ya aklımızdan bunu böyle bir şey çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Çıkar. Ancak, ancak ancak konu ile ilgili olması lazım? Bir bildiğimiz peygamberden nakl olan bir şey olmasın lazım ki söylenemezsin. Onun için alimler diyor ki bu nedir? Merfu sürsel. <gülüyor> Berfu'nun ne olduğunu öğrendik. Mevkuf'un ne olduğunu öğrendik. Maktû ne olduğunu öğrendik. Bir de ne öğrendik bugün? <gülüyor> Mürsel öğrendik. Yine Ravahu Vekî Velav El-İbrahim Yine Vekî Den Vekî'nin İbrahim El-Nekai'den rivayet ettiğine göre ki İbrahim El-Nekai'de Abdullah İbni Mesud'un öğrencilerinden diyor ki Kanu yakrağonat temaim كلها. Onlar muskaların, temimelerin, tılsımların tüm ne görürlerdi diyor? Kerih görürlerdi. Taiz görmezlerdi. Selefin teriminde kerih görmek ha haram. Onlar ilk bu manada kullanıyorlar. İbrahim enneha ki kimi kastediyor bunlarla? Kimi kastediyor İbrahim enneha? Diyor ya temimeleri tılsımları, muskaları, onlar kerih görüldü. Kimi kastediyor? Sıcafın. Sahabeler değil. Açıkları, yani Sahabeleri açıkladık. İktiraf var. Kim? Kimi kastediyor? İbn-i Mesud. Dun, İbn-i Mesud ve öğrencileri, Dun, İbn Mesud ve evet. öğrencileri kastediyor. Yani İbn-i Mesud ve öğrencileri ne yapmazdı? Temimeleri, muskaları kerih görürlerdi. Mine'l-Kur'an ve gayri'l-Kur'an Kur'an'dan olsun, Kur'an'dan Olmasın. Bütün temimeleri, muskaları görürlerdi. Evet. Fihi mesail. istifadeden çıkarılan faydalar. Okuyalım. Evet. Tekay. Ruka, tılsımlar evet. ve temai, nazarlıkların ne olduklarını bilmek. Evet. Yani bir, bu bapta ne öğrendik, bunların tefsirini öğrendik. Artık ruka, rukye nedir? Temime nedir? Tivele nedir? Bunları biliyoruz, evet. Tivele denilen muska çeşitlerini tanımak. Evet, tivele denilen muska. ne deniyormuş tivele arkadaşlar? Karay, karay, baray, baray, baray, baray, baray... Sevdiren, evet. Hı -hı. Bunların her üçünün de istisnasız şirk olduklarının beyanı. Bunların her üçü derken, muskalar, yani... rukye, venel, tivele, e, rukyeden şirk olan hangisi? İçinde şif şey, şey, şey, şey sözler olan, lafızlar olan ve üç şart, yani bunlar şif. E, cahil olmayan rükkenin şartları neydi? Üç şart bulundurmazsa bunlar, yani <gülüyor> evet. Nazare mesilden yahut bazı zehirli zararlılardan korumak için hak sözlerle, Kur'an'dan bazı şeyleri veya sünnette alan bazı dualar okumak suretiyle tedaviye, tedaviye uğraşmak ise Bunlar gibi şık değildirler. Evet. Yani kazar değmesi yahut bazı zehirli hayvanların zararından korunmak için. Rukiye yapmak. Evet. rukyenin en faydalı olduğu şey bu. Ama bunun dışında da yani başı ağrıyana ve diğer hastalıklarda da rukiye alabilir. yapılabilir? Yapılabilir. Evet. İçinde Kur'an'dan bazı şeylerin yazılı olduğu üzeri de üzeri de taşınan muskaların. Bundan diye yasaklanmış olup olmadıkları hususunda evet. alimler arasında görüş ayrılığı vardır. Evet ihtilaf vardır dedik açıklamak <gülüyor> ihtilafı evet, evet. Evet. Hayvanlara nazardan korunması için tel kolye, nazarlık türü şeyler takmakta şirke girer. Yani nazarlık tel kolye sadece hayvanların boynuna değil bacağına, kulağına, memesine, şurasına burasına takmak bu manada bu nedir takmak çay e şirkeye girer. Bu tür şeyleri bağlayı kimselere yönelik şiddetli tehdit. Evet. Bunlara çok şiddetli tehdit var. Kim bunları takarsa, o taktı kim böyle bir şey takarsa, o taktığı şey ne abartıyor? mesela Bırakılır. Ona terk edilir. Evet. Bir kimsenin üzerinden muska ve nazarlığı koparıp atmanın sevabının büyüklüğü. Yani ne kadar büyük bir sevab değil mi? Sanki köle ağzı etmiş gibi oluyor. İbrahim en neha İnin nihai nedir? Nihainin son olarak asabeat fenkledilen sözü daha önce geçtiği üzere bu meseleye dair ilk Müslümanlar selef nezdindeki söz konusu ihtilafın vardığıyla çelişmez. Çünkü burada onun bile kastı Abdullah İbn Mesud'un ashabıdır. Yoksa sahabenin geneli değildir. Evet. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk ve etûb.